açık caste. Ayın 13'ü. Olmadı devlet koruyor. Devlet neden bizim yarımızı? Neden bizi korumuyor? Polisim biri soyu yapmaya, sağ doyamadınız mı dedi bana. Soma nöbetinden notla. Evet Açık Radyo burası ve Açık Steh programının içinde yayınlanan soma nöbetini dinlemektesiniz şimdi. Ben Seçil Türkan, teknik masada Barış Demirel'le birlikteyiz ve bir de stüdyo konuğumuz var. Yabancısı olmadığınız bir isim diyelim soma nöbeti için en azından. Avukat Can Atala ile birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. E, meşgul tabii e, başka türlü bir davadan çıktık. E, geçtiğimiz hafta aslında Soma nöbetini biz burada e, ayın dokuzundan itibaren, dokuz Temmuz'dan itibaren canlı yayında takip etmeye çalıştık. Bir karar duruşması görülecekti. E, nihayetinde üç yılın sonunda bir karar verilmesini bekliyorduk hepimiz. E, ertelendi o duruşma. Biz de gün gün Akisar'dan olanları buraya yansıtmaya çalıştık ve detaylıca bir e, değerlendirme de yaptık. Daha sonra yayın. Şimdi bu programda da bütün bu olanlardan sonra karşımıza neler çıkabilir meselesini konuşmak istiyoruz Can'la birlikte. Bir karar duruşması sonrası ilk program belki söylemek lazım bazı aileler Ankara'ya yürüdü bu karar duruşmasının Ertesinde adaleti yeryüzüne çıkar yürüyüşüydü o da. HSK önüne yaptıkları bu yürüyüşün sonrasında da biber gazıyla karşılandılar Ankara'da. Yanlış olmayacaktır herhalde böyle söylemek. Senin görüşünde. Yani biber gazıyla e, utanmazca e, karşılandılar. Bir avukat arkadaşımız Sercan Aran e, kısa süreli dahi olsa gözaltımında ve e, görüntülerde görebildiğim kadarıyla darp da edildi. ...yani diyecek bir söz yok. Ee, i̇ki tane anne... E, ...daha önceden duyurdukları... ...kararın açıklamasının daha önceden duyurdukları... ...bir e, program çerçevesinde... ...çeşitli duraklara uğrayarak Ankara'ya gittiler ve... ...HSK önünde bir basın açıklaması yapmaları bile... ...çok zor hale geldi. Bırakın madenci anıtına, Ankara'daki madenci anıtına... E, ...çiçek bırakmaları... ...kabul edilebilir bir şey değil. Aslında Soma yargılamalar açısından bu ilk de değil... İlk As duruşma Nisan 2014 pardon Nisan 2015 tarihindeki duruşma yani e, 301 için ölümüyle sonuçlanan Soma madeninde gerçekleşen katliamdan 11 ay sonraki duruşmanın kapısını polis barikat kurmuştu. E, bu barikatın başındaki e, polis amirlerinin bir liste vardı ve o lisede olmayanlar kilise nasıl hazırlandı belli değil yani nice anneler babalar eşler e, dahil listede yoktu bırakın kardeşleri çocukları saymıyorum. Duruşma salonunu almamaya çalışıyorlardı ve bu aileler avukatlarıyla birlikte üç kere polis barikatı yararak duruşma salonuna girdiler. Sanıklar duruşma salonu hiç getirilmeyeceklerdi. Yani Şakran cezaevindeki Segbis odasında yani görüntülü sesli kayıtla duruşmaya katılabilecekleri bir teknik aksamın bulunduğu bir odada olacaklardı ve duruşma salonuna hiç gelmeyeceklerdi. Bu tepki ve direniş sonucunda duruşma salonuna getirilmek zorunda kaldılar. Aslında yargılamada ...böyle başlamıştı. Keşke daha güçlü bir eylemlik gerçekleştirilebilseydi bu karardan hemen sonra. Ama yani yapamadık hani el birliğiyle yapamadık. Ee, bizim... Peki iki yıl boyunca aslında bakarsın ilk iki yıl diyebilir miyiz duruşmaların tırnak içinde nispeten iyi geçtiği zamanlar olarak? Yani yargıya ciddi bir müdahale olduğunu Soma nöbeti boyunca konuştuk. Ee, i̇lk iki yıl nasıldı Be belki? Yani i̇yilikten varsa... kısıt şu... Bir mahkeme heyeti vardı ve bu mahkeme heyeti olanı olduğu gibi hakikati hı hı. E, nasıl gerçekleştiyse e, öyle anlamaya çalışıyordu. Esas yani ilk hissinin hı hı. E, nedeni buydu. Şunu söylemiyorum yani aileleri fazlaca duruşma salonundan çıkardı. Ailelerin ona yönelik tepkileri de oldu. Ama bugünden bakınca... E, O mahkeme kimin, 301 maden işçesinin e, cenazesinin nerede bulunduğunu isim isim hatırlıyordu. Hı. O mahkeme olayla ilgili tüm teknik ayrıntıları salonda belki de birkaç kişiyle birlikte e, onlar biliyordu. E, tüm tanıkları yüzle dinlediler. Sanıkların tümünü e, onlar dinlediler. E, ve esas itibariyle e, doğal yargıç ilkesi gereğince onların karar vermesi... E, gerekiyordu. İki şeyde Bir anda değişiklik oldu bence. Birincisi Alp Gürkan'ın dosyaya gelmesi. Hı hı. Çok kritik oldu. Ee, Aslında bir ilk değil mi? Yani bir patronun e, bizzat davaya dahil edilmesi. Ya şöyle yani bu gerekçe bu karar açısından e, 11 Temmuz Akısar kararı açısından hı hı. bakarsanız Alp Gürkan patron değil. Alp Gürkan'ın olayla ilişkisi olaydan e, 6 ay kadar önce kop, kopmuş ve bu nedenle beraat kararı verdi Akısar hı hı. heyeti. Herhangi bir, e, ne diyelim, mahcubiyet ifadesi e, görmediğimiz bir e, suratla verdiler bunu. Ama Alp Gürkan e, uzun sürede kollandı. Uzun sürede Alp Gürkan hakkında bir iddianame düzenlenmemeye çalışıldı. Fakat e, biraz önce söylediğim mahkeme heyeti, Türkiye'deki tüm üniversitelere, madencilikle ilgili bölümü bulunan tüm üniversiteleri yazı yazarak son derece kapsamlı bir birlik heyeti oluşturdu. Ve bu bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor, Kovuşturma aşamasındaki rapordan bahsediyorum. Ve ek rapor kapsamında Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar gibi bu madenin, 301 öldüğü öldürüldüğü e, madenin e, kaderi açısından son derece kritik olan insanlar da davaya dahil edildi. O aşama itibariyle e, aslında işler biraz karışmaya başladı. Onun öncesinde de e, karışık işler oluyordu. Onları da söylerim ama o yani Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar gibi isimlerin gelmesiyle sorumluluğun daha da yukarı. <Gülüyor> yani Egele'nin işletmesi sorunları, yetkilileri, maden işletmesi genel müdürlüğü yetkilileri ve daha da yukarı siyasi sorunlara doğru gitmesine ilişkin somut bir ihtimal ortaya çıktı ve o ihtimalin ortaya çıktığı an itibariyle e, ne diyelim olaylar biraz karıştı. Şimdi şunu söylemiyorum. Bu dosya baştan itibaren e, kötüydü demiyorum. Baştan itibaren Cangürk, normali Türkiye'nin vasatı 301 işçinin dahi öldüğü olaylarda patronun ya da patron vekillerinin, patron temsilcilerinin çok az bir süre yatıp çıkmalarıdır. Hı hı. Burada birkaç şey oldu. Birini sayı hesabı yapmışlar bence. Akın Çelik bunu duruşmada da anlattı, tutanaklarda çok açık. İşletme müdürü. İşletme müdürü. Yani 50 işçi ölebilir. Yani bu, bu gösterilebilir bir şey. Hı hı. Ne, ne, neden bu, bunun neden öyle düşündüklerini? Biraz sonra daha net anlatacağım. Akın 50 işçi olabilir. 100 işçi. Biraz zorlanırız ama bunu da gösteririz. 150 yani örnekleri var. Sıkıntı oluyor ama gösteririz. Ama bir anda 301 e, ve Gezi sonrasında toplumsal duyarlılığı gelişkin, hala gelişkinlik gösteren bir e, toplumsal atmosferde çok ciddi bir tepki doğurdu ve e, bunlar tutuklanmak, tutuklanmak durumunda Hı. kaldılar. Fakat Bu tutukluluk uzun sürmeyecekti ee, eğer aileler ve bir avuç avukat e, bu dosyaya bu kadar e, tutulmasaydı. Soma'da 301 işçinin öldüğü madende çok ciddi bir sıkıntı olduğunu Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkilileri ve bence siyasi sorumluları da hiç bilmiyorlardıysa 28 yılı tarih öyle biliyorlar. Bunun için raporlar var. Bunun mühendislik açısından nasıl çözümleneceğini bulmuşlar. Mühendislik açısından çözümlemişler. Diyorlar ki madende sorun var. Bu madende sorunun Hı. felaketlere katliam ifadesi de geçiyor. Bir katliama neden olabileceği riski var. Bu riski mühendislik açısından şöyle çözeriz diyorlar. Bir havalandırma projesi öngörüyorlar. Bu havalandırma çözümünü de mühendislik açısından çözdükleri bu meseleyi de projelendiriyorlar. Bu projeyi Egen işletmesine yani Maden işletmesi Genel Müdürlüğü'ne veriyorlar. Ee, yapacakları harcamalar ve bu proje nedeniyle kaybedecekleri rezerv nedeniyle Ek rezerv alıyorlar. Projeyi uygulamıyorlar. Hı. İkinci kere de aynı şeyi yapıyorlar. Diyorlar ki e, sıkıntı büyük. Bu sıkıntı nedeniyle şu projeyi uygulamamız lazım. Havalandırma ile ilgili şöyle bir çözüm yapmamız lazım. E, bunu da veriyorlar. Bu da onaylanıyor. Bunu da uygulamıyorlar. Üçüncü kere aynısını yapıyorlar. Dördüncü kere aynısını yapıyorlar. Şimdi sorunu görüyor. Sorunu öngörmüyor hatta. Sorunu görüyor. Sorunun nasıl çözümleneceğini mühendislik açısından tanımlıyor. Ek rezerv alıyor fakat projeyi uygulamıyor. A panosunda ölen işçi kardeşlerimizi bir an için unutayım, U3'tekileri unutayım, diğerlerini unutayım ama S panosundakiler bu proje uygulansaydı belki de hayatta kalabilirlerdi. Bu projenin uygulanmamış olması onların göz göre göre, bence A'dakilerin de hiçbir tartışma yok, göz göre göre ölüme gönderilmesi manasını taşır. Bu nedenle olası kasır. Can Gürkan açısından 15 yıl, Ramazan Doğru açısından 22,5 yıl, Akın Çelik açısından 18 yıl. İsmail e, Adalı 22 yıl, 6 ay vesaire vesaire. Şimdi bunlar yüksek cezalar gibi gözükebilir ama e, bu insanlar e, politik suçlamalar nedeniyle e, suçlansalardı ve cezasalardı uygulanacak infaz başka bir şeydi. Hı hı. Bu adli bir suç. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bu adli bir suç ve dolayı uygulanacak infaz e, başka bir şey. Can Gürkan açısından bu bir tahliye gerekçesi aslında. 11 Temmuz'da bir siyasi mülahazayla davranıyor olmasaydı mahkeme bir insana taksirden ceza verdiyseniz ve o insan 4 yıldır tutuklu ise eğer o insana vermeniz beklenir. Normali beklenir olanı, Türk uygulamasında beklenir olanı budur. Taksir dediği an itibariyle Can Gürkan'a, Gürkan tahliyesi, her an tahliyesi muhtemelen istinaf aşamasında yani dosya İzmir'e gittiği aşamada tahliye e, riski yüksektir. Tekrar söyleyeyim, eğer bir silah siyasi münazı olmasaydı, eğer bir arka plan e, okuması olmasaydı, o kadar arkadaşlarımıza, özellikle Selçuk'a, Selçuk, Selçuk Kozağaçlı arkadaşımıza Soma davasını neden takip ediyorsun sorusu sorulduğu an itibariyle tüm diğer sorular benim açımdan önemsizdir. O soruyu sormaya Tevessül eden savcı ve ona fezdeki hazırlayan kolluğun maksadı bence onunla sınırlıdır. Şimdi bu soru dahi yani bir avukata filanca davayı, Soma davasını neden, e, hangi amaçla takip ediyorsun sorusunun sorulması yürütmenin bu dosyaya ne kadar müdahil olduğunun ...en somut nişanesidir bence. Selçuk Kozağaçlı ile ilgili son durum nedir şu anda? Yani 10 Eylül'de bir yargılamanın başlaması umuluyor... ...fakat o dosyada başka sanıklar da var. Ee, Segbis nedeniyle yani nasıl bir yargılama olacağı... ...orada sorgu verilip verilemeyeceği 10 Eylül tarihi itibariyle... ...dahi bilinmiyor. Bundan sonraki süreçte aileler açısından ya da duruşmalar açısından... ...nasıl devam edecek? Nasıl bir sıralama var en azından hukuken bir bunu sormuş olalım size... 301 kişi hayatını kaybetti. Ee, sizde sanırım 104 aile e, vardı değil mi aşağı yukarı? E, vekaleten takip ettiğimiz sayı da bunun biraz üzerinde olabilir ama kesin sayıyı ben bilmiyorum. Yalnız söylemeyeyim. Hı hı. Şimdi şöyle olacak. Bir bu davayı genel olarak kaç kişi yani kaç aile takip etti diye söylerse sorarsanız yarısından fazlası. Sonuna çok göç alan bir yer. Özellikle Sinop'tan, Çorum'dan, Türkiye'nin dört yanından çok fazla göç alan bir yer. E, ve bu göç... E, Yani göçle gelen insanların önemli bir bölümü e, geri gittiler ya da iş bulabildikleri yerlerde çalıştılar. Bence esaslı bir sınav verdi aileler ve e, yani ben razıyım. Hı hı. bütün avukat arkadaşlarım da razıdır. Biz hak, helalleştik. Onlar da biz aklını helal ettiler. Biz de onlara hakkımızı helal ettik. Birinci olarak bunu söyleyeyim. Şimdi istinaf yoluna başvurduk. Hı hı. Dilekçeleri verdik. Bu, bu usulü işlem tamam. Dosyayı bu ne, ne manaya geliyor? Eskiden temiz vardı sadece. Şimdi hı hı. arada bir istinaf aşaması var. İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemesi gibi maddi olayları olguları da inceleyebiliyor. İstinaf aşamasından sonra eğer kararı olduğu gibi onarsa ya da E, temize Ankara'ya doğru gideceğiz temiz sadece koku inceleme meselesi ama sıkıntı şu biz e, ilan ettik buradan da söyleyelim bu artık avukatların belagatleriyle duruşma salonundaki belagatle e, ak kağıt üzerine kararlar döktürecekleri eşsiz ucu yanık dilekçelerle olacak iş değil yani bu toplumsal mücadele konusu bu gözümüzün içine baka baka göz göre göre Soma dosyasında bu yapılabildi. Çok özetle geçtim. Çok meşakkatlidir. Yani Soma'nın kapısındaki mücadelesi nedeniyle mesela Kamil Kartal 33 ay ceza aldı. Yani emniyet müdürüne uygunsuz hitap etme ve polise direnme suçlaması nedeniyle. Yani orada bir sürü, yani orada kapıda ailelerin yağmurdan kurtulabileceği bir tente kurulması için... Üç hafta kavga ettiler. Odalar dolusu iddianameler ve okunmuş raporlar, o tanık raporları en azından... Beş terabayta yakın. Evet, yani benim gerçekten küçük bir kısmında gördüğüm bir şeyden bahsediyoruz. Yok, sen Ciddi de fena değilsin canım, sen bir... de iyi çalıştın yani. Ciddi bir başka türlü bir kamuoyu e, yaratmak mühim gibi gözüküyor orada. Yani bir dava süreci var, aslında davaya, yargıya bir müdahale süreci var. Ama bir taraftan da böyle sosyal düzenin de bir, bir şekilde... Üzerine oynandığı zamanlar görüyoruz. En son Soma'ya gittiğim zaman örneğin şöyle şeyler duydum. Yani kritik duruşmalardan önce yapılmış işte ev kuralları, işte ailelere verilen tazminatlar Abi, meselesi. Yani bir yandan da kamuoyunun düşmesi çok çok nihayetinde çok ucuca şeyler bunlar değil mi? Yani aile bir yandan vazgeçiyorsa kamuoyu belki ilgisini kaybediyor. Hem ona bağlı hem işte bir sendika... izlemekten vazgeçiyor artık duruşmayı. Böyle gerçekten hepimizin davası, hepimizde bağlı bir şey dedin ya bu. Biraz böyle bu tarafı konuşalım istiyorum. şey Mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye'de e, maden sektöründe e, bilinen, yani ilerici bir sendika var. Soma'da örgütlenmesi hiç gelişmemiş olabilir mi bunun? Hiç gelişmedi. Kimden Onu, bahsediyoruz? Demadense. Be ben genel başkanını duruşmanın ilk günü bir ara gördüm. Beyaz gömleğiyle. Onun dışında hiç görmedim. bu, bu özelleştirileme meselesi gerektir hani e, bir bir tür e, gösteri toplumu e, performansıyla sürdürülebilir bir şey değil. Bu sadece oradaki e, yoksul insanlara kabaat atılarak içinden çıkabileceğimiz bir şey değil. Yani Soma'ya hakaret, Somalılara hakaret AKP oy veriyorlar falan. Hani bu bu bu bu kadar sakil bir şey tahammül edilebilir. Şöyle sorayım, kim hatırlıyor o madeninden Canlı çıkmak dışında hiçbir suçu olmayan 2800 küsür, küsüratı ben de hatırlamıyorum yani. Bu da benim ayıbım. Bir kuruş para alamadılar. Hala tazminatlarından bir kuruş para alamadılar. İbrahim e, her tarafından ölü arkadaşlarının bulunduğu bir mekandan çıkıyor. O mekandan çıktığı için yatıştırıcı ilaçlar kullanıyor ve iş bulamıyor. Günübirlik iş buldu, inşaatlarda çalışıyor. Şimdi biz onun derdiyle dertlenmezsek... ...İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den boru boru konuşarak, kestirme çözümlerle yol yürümeye çalışarak... Bu karanlıktan çıkamayız. Neden ödemiyorlar bu tazminatları? Hiçbir gerekçe yok. Ailelerin kazandıkları tazminat davasında son holding 1 lira ödeme yapmadı şu ana kadar. Nereden aldılar o tazminatları? PKI ödüyor. Devlet ödüyor. Yeni termik santrallerin yapılacağını biliyoruz. Belki buraya bunu da eklemek lazım. Kabus. Bugünkü ne? Yeni ihale <gülüyor> oldu tani. geçtiğimiz ay. Bir önceki ay Mayıs'ta oldu. Ee, yani şu andakini misliyle katlayan bir e, kömür çıkartılacak. E, şimdi yani düşünün Yırca. Yırca'nın ekini yapamadılar. altına gitti o tabii. hatırlanan bilen işte Kozuören tarafına gitti diğer tarafta Kınık yolunda şimdi termik demişken gelmeden önce çalıştım yani tam mesela işte Soma'yı düşünürsek Somanın bir enerji havzası olarak ilan edilmiş olması pek çok şeyin kanıtı gibi zira bir e, baya heba edilmekten yani bir şehri bir kenti bir yeri tamamen ona bırakmaktan bahsediyoruz işte bu yani termik santral yaptığınız zaman üstüne maden de yapıyorsunuz oradaki tarımı zaten bitirmiş oluyorsunuz orada insanları bir tür köleleştirmekten başka bir şeye yaramıyor bu ya mesele sanki tarımın tasfiyesidir bu insanların kölelik koşullarında çalışmaya rıza göstermesi ee, yani dün Ankara'da Gaziant e, İsmail Çolak baba İsmail Çolak oğlunu torpille Sokuyor mu madene işi? Yani tahayül edebiliyor musunuz? Torpille hani <gülüyor> hani uğur, sigortalı bir iş işte çalışabilme yani. e, için başka şansı yok yani hani e, çok ağırdır. Böyle hikâyeler çoktur. E, Gülten Kavas videosu görüntüsü e, bağırırkenki görüntüsü çok dolaştı. E, kredi ödemek için giriyor işe ilk günü yani o kadar Ağır hikayeler e, söz konusudur. E, bir başka işçi kardeşimiz. Kredi ödemesi bitecek, ay sonunda çıkacak. Yani e, bu kadar boşluğu, bu kadar tarımdan kopartılmış bir e, toplumun ne diyelim hani e, inanılmaz şeyi. E, Soma merkezde e, kadınla erkekli gidilen e, içkili mekanlar var 2001-2002'ye kadar. Tarımın tasfiyesiyle birlikte bir anda, Soma'yı bilirsin, bir, bir madenci kasabasına dönüşüyor yani Akıtsar başka bir yerdir mesela Soma başkadır e, tarımın tasfiyesi çok çok e, toplumsal yapıyı tahrip eden bir şey e, sosyal mücadele damarı e, tutulabilirse gerçek bir sosyal mücadele e, fikriyle hareket edilebilirse Ya buradan çıkış var diye ummuyorum. Yani herkesin canı sıkkın, morali bozuk. Biraz önce biz de kapının önünde gökyüzüne bakarak <gülüyor> konuşuyorduk. Hani ben e, hani umudum burada olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim ben Canan teşekkür ederim. Geldiğin için, bütün ben katkılarınız ederim. için her ne Biz teşekkür ederiz Seçil Türkkan. E, bunca yıldır ısrarla hiç bıkmadan takip ettiğin için. Benim için de yeni bir deneyim. Son nöbete aynı zamanda habercilikte nöbet tutmak ne demekmiş öğrenmiş Şahane olduk böylece <gülüyor> Evet Soma nöbetini dinlediniz uzundu. Soma nöbeti dosyasına yönlendirelim sizi. E, aralardaki bütün parçalar için teşekkür ederiz dinleyenler için. Barış Demirel teknik masadaydı. Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Ayrıldım, Ayın 13. Devlet evet, koruyor. Devlet evet, evet. neden bizim yanımızdaydı? Yani, yani, neden bizi korumuyor? Birisi dedi, polisin biri savu yapmaya daha doyamadınız mı dedi bana. Ben ne? Ha bunu da mı? Soma nöbetinden notlar. Açık gazde.